42. Bölüm a ülkesine hicret edenler, geri kalanlar için iyi bir kapı açmışlardı. Mekke'deki müminler, onların ardınca gitmek, yahut gitmeyip işkenceye ve istihzaya tahammül etmek zorundaydılar. Her gün uğranılan hakaretler üst üste yığılıyor, bardak taşıracak hale geliyordu. Asıl maksatsa, bir daha dönmemek üzere terk ettikleri küfür hayatından ebediyen uzak kalmak ve imkanlarını devam ettirebilmekti. Nihayet Ebu Talib'in oğlu Cafer kararını verdi. Hanımı Esma bin ile birlikte yola çıktı. Onun ardından Habeş yolculuğuna çıkanların sayısı arttı. 82 erkek, 10 kadın Mekke'yi terk etmiş oldu. İlk defa gidenler bu sayıya dahil değildi. Bu defada Cafer'den başka Amr bin Said, Halit bin Said ve her ikisinin de hanımları Ubeydullah bin Caş ve hanımı Ümmü Habibe, Abdullah bin Mes'ud, Mikdad bin Amr, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi tanınan kişiler vardı. Ebu Uhayha o günlerde hasta düşmüştü. Hadsizdi. Yerinden kalkmaya derman yoktu ama hala oğlu Halide, gelini Ümeyne'ye ve diğer oğlu Amr'a kızıyor, onları bir türlü affedemiyordu. ''Eğer Allah şu hastalığımı benden alır da güç kuvvet bulacak olursam, İbni Kepşe'nin hakkından gelmek boynumun borcu olsun, Mekke'de onun tanrısına ibadet edilmeyecektir.'' diyordu. İçinde söndüremediği bir ateş vardı. Gittikçe alevlenen, hafiflemek bilmeyen bir ateş. Halid bin Said, Mekke'yi terk edeceği zaman babasının hastalığını ve şayet kalkarsa neler yapacağını duyunca ellerini kaldırdı ve Allah'ım onu bu hastalıktan kurtarma diye dua etti. Daha sonra hanımıyla birlikte yola çıktı. Mekke'de müminlerin sayısı gittikçe azalıyordu. Birer ikişer çekilmişler. Kimseyle vedalaşmayı bile düşünmemişlerdi. Gittikleri duyulduğu takdirde sağdan soldan engel olmaya çıkacak kimseler bulunabilirdi. Gidenler ilk gidenleri buldular. Onların yanlarına yerleştiler. Artık... Abeşistan'ın küçük bir mahallesini meydana getirecek kadar olmuşlardı. Kadınlı erkekli, yüzden fazla mümünden meydana gelen küçük mahalle. Artık orada rahattılar. Kimse onlara neden bir Allah'a ibadet ettiklerini sormuyordu. Onlar da orada yerli halkın dinine karışmadılar. Habeşlilerden herhangi birinin yapılan tebliğ ve davet sonucu Müslüman olduğuna dair bir haberin bulunduğunu bilmiyoruz. İhtimal ki geldiler ve bizi dinimizden ettiler. İddiasıyla halkın karşı çıkmasından, Mekke'deki gibi düşmanlık görmekten endişe etmişlerdi. Bu defa Habeşlileri kendilerine düşman ettikleri takdirde nereye ve kimin yurduna giderlerdi. Kaldı ki daha geldikleri gün, Mekke hasretiyle yanıp tutuşanlar vardı. Cafer bin Ebi Talip ve arkadaşları Abeşistan'a gelince Mekke'den ilk haber gelmiş oldu. Acaba biz geleli neler oldu ki? Yolundan zihinlere takılan sualler cevaplarını buldu. Ebu Cehil'in yine Ebu Cehil Ebu Leheb'in yine Ebu Leheb olduğu anlaşıldı. Demek orada hayat yine eski tas taraktan ibaretti. Resulullah'tan gelen selam gönüllere huzur verdi. Gözler buğulandı yaşardı. Yıllardır çileyle yorulan hayata ait bir sürü hatıra gönüllere hücum etti. Büyükler, Büyüklüğünün selamını alınca ağlayanların arasında gözlerinden nur taneleri akıtan nur yüzlü rukaye de vardı. Hem baba olarak hem de Seyyidül Enbiya olarak özlemişti babasını. Annesi Hazreti Hatice, kardeşleri Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatıma gözlerinde tütüyor. Bir gün onlara tekrar kavuşabilmek, tekrar onların boyunlarına sarılabilmek, doya doya koklamak, öpmek, ağlamak istiyordu. Müslümanlar istedikleri kadar haber vermeden ayrılsınlar, kimseye görünmeden yollarına devam etsinler. Ama Mekke'de boş bırakılan evler ne olacak? Bir değil, on değil, yüzü aşan bir insan hem birbirleriyle kader birliği kurmuş olan bunca insan Mekke'den ayrılır gider de geride kalanların haberleri olmaz mı? Birkaç gün açılmayan kapılar rahatsız edilmek için bile olsa aranan ama bulunamayan kişiler yeni bir hicretin yapıldığını anlattı. Bu defa Kureşliler arasında da ikinci bir telaş başladı. Konu üzerinde uzun uzun düşünüldü. Enine boyuna ihtimaller üzerinde duruldu. Nihayet Habeş, Necaşi'sine iki kişilik bir heyet gönderilmesine karar verildi. As bin Vahil'in oğlu Amr ve Abdullah bin Ebi Rebiya bu iş için görevlendirildi. Amr bin As, Araplarca tartışılmaz kabul edilen cin fikirli dört dahiden biriydi. Yaşadığı müddetçe bu parlak zekası bazen sağda bazen solda fakat daima göze çarpacak şekilde çalışacaktı. Habeş Necaşisi başta olmak üzere ileri gelen ve sözü geçen idari adamlarına, kilise papazlarına hediyeler hazırlandı ve büyük ümitlerle yola çıkıldı. Habeş ülkesine varınca önce hükümet erkanı görüldü. Onlara hediyeler takdim edildi. Necaşi arz edilecek konuda yardımcı olmaları istenildi. Daha sonra Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Habeşlilerin adeti üzere yere kapanıp secde ettiler. Onların adeti üzere selam verdiler. Beraberlerinde getirdikleri hediyeleri takdim ettiler. Nedir maksadınız? dedi. Amr bin As konuştu. ''Ey hükümdar, biz Mekke'den geliyoruz. İçimizden kendini bilmez ayak takımı bir grup dinini değiştirdi. Atalarının dedelerinin dinini bıraktı. Anasına, babasına, akrabasına karşı geldi isyan etti. Düne kadar tapmakta olduğu ilahlara küfretti. Biz onları yola getirmek istedik. Islah etmeye çalıştık ama muvaffak olamadık. Ortaya attıkları dini biz bilmiyoruz, sen de bilmiyorsun. Şimdi onlar senin yurduna gelmiş bulunuyorlar. Bizim dinimize dönmediler.'' ''Senin dinini de kabul etmiş değillerdir. Korkuyoruz ki Mekke'de çıkardıkları fesadı burada da çıkartacak ve hükümdarımızın başına bela olacaklardır. Bu düşünceden hareket eden kavmimizin büyükleri bizi sana gönderdi. Burada onlar tarafından bir fesat çıkartılmadan bize onları geri verirseniz alır götürürüz. Hükümdarımızın ülkesi de onların şerlerinden emin kalmış olur.'' Necaşi bu sözleri hoş karşılamadı. Bu defa huzurunda bulunanlar söz aldılar. ''Ey Melik! Biz bu adamların kimler olduklarını bilmiyoruz. Onları herkesten çok kendi kavminden olanlar iyi bilir. Doğru olan Mekke'den gönderilen bu adamlara güvenmektir. Onlar iyi kişiler olsa yurtlarını akrabalarını bırakıp buralara gelmezlerdi.'' Necaşi onların sözlerini kesti. ''Yurduma gelen ve bana sığınan kişileri durup dururken kimselere teslim edemem. Onları bir defa çağırıp dinlemeliyim. Daha sonra karar verebilirim. Bana onları getirin.'' ''Sizi Necaş'ı çağırıyor.'' denildi. Cafer ve arkadaşları bu davete bir mana veremediler. Bizi çağırmaktaki maksadı nedir? Adam gelenleri ve Necaşi'ye neler söylediklerini anlattı. Bu haber müminlerin hoşuna gitmedi. Sararan yüzlerde, korkulu bakışlarda burada da buldular bizi diyen ifadeler vardı. Birkaç dakika sonra Necaşi'nin sarayına doğru yola çıkmışlardı. Teşrifat memurları içeride nasıl hareket edeceğini öğretmeye çalışıyorlardı. Girince secde edip yer öperek selam vereceksiniz dediler. Biz sadece Allah'a secde ederiz. Başkasına secde edemeyiz. Neden? Dinimizin, peygamberimizin emri budur. İçeri girdiler. Selam verdiler. Amr bin As bir kenarda duruyordu, söz aldı. Daha önce size onların ahvalini haber vermiştim ey hükümdar. Görüyorsunuz ki söylediklerimiz doğru çıkıyor. Bunlar asi, serkeş kişilerdir, dedi. Necaşi cevap vermedi. Huzuruna getirilen adamlara baktı. Söyleyin bana, dedi. Yurduma neden geldiniz? Bu adamlar sizi neden istiyorlar, dedi. Cafer bin Ebu Talip söz aldı. İzin verirseniz, arkadaşlarımın adına ben konuşacağım. Seni dinliyorum. Bu adamlara sor ey hükümdar. Biz, hürriyeti ellerinden alınmış köleler miyiz ki bizi zorla alıp götürmek istesinler? Necaşi Amr bin As'a döndü. Ne diyorsunuz? dedi. Hayır, onlar köle değillerdir. Yine sorun ey hükümdar. Biz, haksız yere kan dökmüş yahut adam öldürmüş kişiler miyiz ki bizi kendilerine teslim etmeni istiyorlar? Ne diyorsunuz? Bunlar katil midir? Yahut haksız yere işledikleri bir suçtan dolayı mı aranmaktadırlar? Hayır, katil değillerdir. Kan dökmediler. Tekrar sorun hükümdarım. Biz onun bunun malını alıp da vermeyen, borcunu ödemeyen, emanet yoluyla aldığını teslim etmeyen kimseler miyiz? Üzerimizde gasp ettiğimiz malları mı var? Ne diyorsun ey Amr? Amr üçüncü defa sorulan bu soruya da aynı şekilde cevapladı. ''Hayır, bu adamların kimseye borcu yoktur.'' Necaşi, bu sorular ve cevaplardan sonra Amr bin As'a döndü. ''O halde ey Amr, bu adamları niçin ve ne hakla istiyorsunuz? Bana bunu açıkça anlatmanı istiyorum.'' Amr hiç beklemediği sorular karşısında şaşırıp kalmıştı. ''Bunlar bizim dinimizi bıraktılar.'' ''Muhammed'e ve onun dinine uydular.'' dedi. Necaşi bu defa Cafer'e döndü. ''Siz eski dininizi neden bıraktınız? Onların dininde değilsiniz. Benim dinimde değilsiniz. O halde sizin dininizin aslı ve esası nedir? Bana anlatın.'' dedi. Cafer dedi ki, ''Ey Melik, biz cahil bir millettik. Putlara tapar, laşeler yer.'' ahlaksızlıklar, komşularımıza fenalıklarda bulunurduk. İçimizden kuvvetli olan zayıfe ezerdi. Allah Teala'nın içimizden soyunu, doğruluğunu, iffet ve namusunu, emanete bağlılığını bildiğimiz bir peygamber göndermesine kadar biz bu durumdaydık. O peygamber bizi Allah'a ve onu bir bilmeye, ona ibadet etmeye, atalarımızın ve bizim tapmakta olduğumuz taşları ve putları Gönlümüzden söküp atmaya davet etti. Doğru sözde olmayı, Emaneti sahibine teslim etmeyi, Akrabalık bağlarına saygılı olmayı, Komşulara güzel davranmayı, Haramdan ve kan dökmekten el çekmeyi emretti. Ahlaksızlıklardan, Yalan söylemekten, Yetim malını yemekten, Namuslu kadınlara iftira atmaktan nehyetti. Bir tek Allah'a ibadet etmeyi, Ona ortak tanımamayı, namaz kılmayı, sadaka vererek, malımızı temizlemeyi, oruç tutmayı tavsiye buyurdu. Biz de onu tasdik ettik. Ona tabi olduk. Sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak tanımadık. Bize haram olduğunu bildirdiğini haram saydık. Helal dediğini helal olarak kabul ettik. Fakat kavmimiz bize düşman kesildi. Bize işkence yaptılar. Dinimizden döndürmeye, Allah'a ibadetten ayırıp, putlara taptırmaya uğraştılar. Evvelce mübah saydığımız çirkince hareketleri yine helal ve mübah saydırmak istediler. Bize ağır basıp galip geldikleri, zulüm yaparak sıkıntıya düşürdükleri, dinimizle bizim aramıza girdikleri zaman senin yurduna göç etmek üzere çıktık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin dostluğuna rağbet ettik. Ve ey Melik senin yanında zulüm görmeyeceğimize ümitlenip geldik. Peki, bana neden eğilip öperek selam vermediğinizi anlatın. Bizim dinimizde Allah'tan başkasına secde edilmez. Peygamberimizin bize öğrettiği selam şekli böyledir. Biz birbirimize ve hatta peygamberimize de böyle selam veririz. Nicaşi Amr bin As'a döndü. Bana sığınıp gelen... Ve hakkımda iyi bir zanna sahip olan bu adamları yurdumdan sürüp çıkarmam. Yahut size teslim etmem için bir sebep göremiyorum dedi. Cafer ve arkadaşlarına izin verdi çıktılar. Yüzlerinden sevinç okunuyordu. Cin fikirli bir adam olan Amr, bu kadarcıkla yenilgiyi kabul etmek istemiyordu. ''Yarın onların başına öyle bir iş açacağım ki şaşırıp kalacaksın.'' dedi arkadaşlarına. Abdullah'ın içi sızladı. ''Amr, gel biz bu işi burada bırakalım. Ne de olsa bu adamlar bizim kendi kavmimiz, hatta akrabamız. Yurtlarından, mütlerinden oldular. Bırakalım kendi hallerinde yaşasınlar.'' Amr bu teklife yaklaşmadı. ''Hele bir yarın olsun da gör.'' dedi. Tasarladığı planı uygulayacağına dair bir de yemin etti. Ertesi gün müminlere tekrar bir haberci geldi. ''Necaşi sizi istiyor.'' dedi. Yeni bir heyecan dalgası daha gönülleri sardı. Korku dolu gözler birbirini buldu. Üzüntülü bakışlar vardı. Sararan benizler, kuruyan dudaklar, hep gönülleri dolduran heyecanı haber veriyordu. Cafer arkadaşlarına döndü. Gideceğiz. Allah'ın dediği olur. Sözümüz yine sen ol ya Cafer. Bu defa Necaşi'nin meclisi daha da kalabalıktı. Kıyafetlerinden din adamı oldukları anlaşılan adamlar gelmiş...